Altyazı M.K. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alamin. Salatu vesselamu ala seyyidil murselin, Muhammedin ve alââliye ve sahbî ecmaîn. Terghib-u Terif hadis-i şerifinden geçen hafta bir uzun hadis-i şerife başlamıştık. Bitirememiştik çünkü şerh izah yapınca uzun adı kalan kısmı okuyacağız inşallah. Fırsat olursa birkaç hadis şerif daha okuruz. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in buyurduklarından sizlere duyurmaya çalışıyoruz. Bundan büyük bir iş olamaz ki dünyaya biz Allah ve Rasul'un buyurduklarını duyurduklarını anlamak, amel edip, ebedi ahireti kazanmak için gönderildi. 5 milyara yakın, 5 buçuk milyar kafir var. 2 milyara yakın Müslüman var. Bunların da çoğunun da Allah Rasul'den haberi yok. Bir hadis okumazlar, bir hadis-i şerif şerh dinlemezler, sohbet etmezler, yaratılış gayesine hizmet etmezler, kimse niye geldim bu dünyaya, nere gidiyorum sormaz. Yani Müslümanlardan bahsediyorum. Onun için e, bu bölümde ilmin fazileti anlatılıyor. Hadis-i şeriflerde ilmin fazileti, e, yani ilimsiz, sohbetsiz bir insan helal haramı bilmeden, Mevla'nın isimlerini, sıfatlarını bilmeden nasıl Müslüman olacak? Dünyada bundan büyük bir iş var mıdır ya? Sen yaptığın işler efendim, her şey eksik noksan. Dünya işlerinin hepsi zeval bulacak, afetli, kusurlu ancak Allah'ın kelimeleri, Allah'ın ilimleri Rasulullah sallallahu aleyhi ve vahiyleri, o hadisler hep vahidir. Bunlardan başka tamamlanmış bir şey yok, mükemmel bir şey yok. Sen niye mükemmeli bırakıyorsun da noksan, Ayıplı, kusurlu, afetli şeylerle uğraşıyorsun. Bugün onu dua kitabın ikinci cildini yazdırıyorum da gece sabah namazından sonra çalışırken bir büyük muhattis. 1100 senelik mesele yani. 1100 senelik bir alim imam Khattabi. Öyle mana verdi yani. Euzubu kelimatillâh etteammân. Ta Allah-u tas tamam olan kelimelerine sığınırım. Diyoruz ya sabah akşam. Bir şey zarar vermesin. Şer yani şerhsiz hiç mana anlaşılmıyor. İlla kitaplara bakarak. Allah'ın tas tamam olan kelimeleri. Ne mana geliyor? Allah'ın kelimeleri tas tamam. Çünkü diyor, allah Teala'nın kelimeleri ebedidir, vakidir Dünyada da ahirette de geçerlidir. Allah-u isimleri, Allah-u Teala'nın sıfatları tabii. Kelimelerine sığınıyorsun. O demek ki sığınıyoruz, Kur'an'a sığınıyoruz. İsimlere, sıfatlarına sıfat e, sığınmış oluyoruz. Peki niye onlara tamam diyor? Çünkü diyor Dünya'nın bütün işleri diyor mutlaka son bulacak ve mahluk olan, yaratılmış olan her şeyde mutlaka noksan olur, kusur olur, ayıp olur, afet olur diyor. Hiçbir şey tamam olmaz diyor. Mahluksa bir şey, mahluk yaratılmış demek. Ama Allah'ın kelimeleri mahluk değil çünkü Kur'an kelamullahtır Allah'tır, mahluk değil. Yaratılmamış. Çünkü Allah'ın sıfatı eseridir, sıfatıdır. Allah'ın sıfatı yaratılmış olur mu? Kendiyle beraberdir yani. E şimdi diyor, hadis terifler de öyle, Allah'ın kelimeleri. Çünkü وَمَانْتُقُ عَنْ الْهَوَىٰىٰ ''Benim peygamberim keyfinden konuşmaz.'' buyuruyor. Yeter ki kaynağı olsun hadisin. اِنْهُ وَاِلَّا وَحْيُوا يُوْحَىٰىٰ O, ona bildirilen vahyi konuşur. Vahiy sadece Kur'an değil ki. Bu ilahiyatçılara bakarsan, bunların çoğu hadisleri inkar eder. Onlar Kur'an'da inkar etmiş oluyor. E Kur'an'da Resulullah Efendimiz bize okudu. Biz mi Allah'la görüştük? Ayet dediğine da hadis dediğine inanmıyorsan zaten ona yalancı demiş oluyorsun aşağı. Hadislere inanmadıktan sonra ayet dediğine de inanmıyorsun. İnanmağa ne hacet var? Madem şüphelidir, o da şüphelidir. Onun hadis inkar eden ayetini inkar etmiş oluyor. Men yutuva rasul, fakat etâ Allah. Peygamber'e itaat eden Allah'a itaat etmiş olur. Bu ne demek? Hadislere inanan, Kur'an'a inanmış olur. Mevla buyuruyor, sünnetlere kabul eden ayetleri de kabul etmiş olur. Çünkü e, ben Allah kabul edeni peygamber etmem. Bu nedir? Aynı bu nedir adamı kafir eder? Kur'an'ı kabul ederim, hadisleri kabul etmem, aynı böyle kafir eder. Çünkü Allah kabul eden peygamber etmiyorum ne demek? İşte hadisi kabul etmemek, o zaman peygamberin hiç kendi bir şey bildirme hakkı yok. Sadece Kur'an okuyabilir. Yani sadece Kur'an'ı okuyabilir. O zaman bir hafızdan ne farkı kaldı? Sadece Kur'an okuyor. Kur'an'ı şerh edemez. Kur'an'ı tefsir edemez. Kur'an'ın hükmünü açıklayamaz. Helal beyan edemez. E, peygamber ne fark aldı o zaman? Cami-i İmam'ı da hafızsa o da okur Kur'an, o da okur Kur'an. E, bu Resulullah insanlığa, bu ne demek? E, Kur'an ona indirildi. İnsanlara açıklama yapasın diye buyuruyor. Açıklama yapmak ne? Hadislerle açıklama yaptı. Manüzüyleyle ne indirildiğini açıklayasın diye. Sen sadece tebliğci değilsin ki aynı zamanda tebiyincisin. Tebiyin açıklamak yani bunları bile anlamayacak kadar cahil veya bile bile inkar eden hain bunların çoğu. Bunların çoğu hain hani Hal böyle olunca allah Teala'nın hani kelimeleri nasıl taslamansa, hadisler aynı taslaman. Ama ayet hadisin dışında ki her şeyde noksanlık oluyor. Ayıp oluyor, kusur oluyor. E şimdi müştehitlerin beyanları bile, alimlerin beyanları bile Hangi sırası ayet ve hadis gibi garantilidir? Olamaz ki. Çünkü ayet hadis vahye dayanıyor. Diğerleri istihata dayanıyor. İstihatta hata etme payı var. E şimdi ihtilaflar nereden çıkıyor? Hepsi doğru değil herhalde. Birisi doğru bir fetvanın. Ama öbürleri de e, istihat derecesinde oldukları için hatalı da olsa o da bir sevap alıyor. Çünkü o da uydurma da hadisten yorum çıkartmaya çalıştığı için. Hatalı bir sevabı alıyor, isabet eden iki sevabı alıyor. Ama sen buna tas tamam bir şey diyemiyorsun. Neden? E Çünkü e, mahluk olan, yaratılmış olan bir kuldur. Kim olursa olsun peygamberler masumdur, geri kalan masum değildir. Masum değilse hata payı var demektir. Hata payı olduğu noktada da tamam olmuyor. Yani tam Allah'ın tas tamam kelimeleri buyuruluyor ya, o tas tamam kelimelere girmez. Eşni İmam Azamın, İmam Şafii'nin buyurduklarına biz Allah'ın tas tamam kelimeleri diyemez ki. O zaman işte hadisi böyle anlayın. Zaten dünya işleriyle ilgili şeyler. Davetler, çağrılar. Allahu Rabbazi daveti tamameti. Ezan'a ne diyor? Tas tamam davet. Niye tas tamam? Çünkü mükemmel. Niye mükemmel? E bu senin düğün davetine çağrına benzemiyor. Cenazeye çağırmana benzemiyor. Cahiliyet devrinde aileler, birbirine akrabalar, bağırmalar, çağırmalar. işte nidacıları var eski usullerde. Şimdiki gibi herkes mesaj yok. Felancılar işte toplanın işte ne var. İşte cenaze var veya şu var veya bu var. Merasim var. Yemek var. E senin bu davetlerin mükemmel olabilir mi? Yemeğin mükemmel mi? Toplantın mükemmel mi? E çağırdığın konu dünya işi. Dünya işinde ne var? Noksan var, afet var, ayıp var, ze zeval var. Hepsi bitecek, bütün çağırdı. 7000 senedir, ne davetler, ne davetiyeler. Hepsi gitti, yok. Ama Allah'ın daveti bakıydır. Onun için tas tamam davet diyor ezana. Mükemmel davet. Allah'ın ibadetine çağırıyor. Allah'ın ibadetinden başka mükemmel bir iş var mı dünyada? Bütün işler kusurlu, küçücürlük, hepsi fani. Allah'ın ibadeti bakıydır. Ebedi cennette bu ibadetle girilecek. Onun Allah'ın tas tamam kelimelerine sığılıyor. Ne demek? Çünkü ayet ve hadisler ancak mükemmel ve tamam olan onlardır. Geri kalanların hiçbir işin sonu yok. Hiçbir iş kusursuz değil. Ancak Allah'ın vahiyleri kusursuzdur. Onun hadis dersi bu demek. Ayet neyse hadis bu. Tefsir neyse hadis bu. Sen ona göre mesai harcayacaksın. Hangi işe vakit veriyorsun? Saat ayırıyorsun? Bak burada biz hadis-i şerifle şimdi başlayacağım. Neler buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Bunlar, bütün dünya bir araya geçen bu. Resulullah'tan başka kimse bunları konuşamaz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bütün provoseller, bütün Amerikan Rusya, bütün astronot, bütün felsefeciler, bütün bilim adamları, film adamları, hepsi toplantılar. Cümlesini kuramazlar. Çünkü neden? O vahiden konuşuyor. Bunlar kafadan atıyor. Neyse tecrübedir, bilmem nedir, deney, meney bir şeyler çıkarıyor. Ya tutuyor, ya tutmuyor. 50 senede bir, 100 senede bir gelen heyet, geçmiş heyetin fikirlerini değiştiriyor. O diyor tereyağı zararlı, bu diyor tereyağı faydalı, o diyor yumurta zararlı, bu diyor yumurta faydalı. Daha 7000 senedir bunu bile tartışma devam ediyor. E neden? Tamamlık yok. Mükemmellik yok. Allah'ın ilminden değil ki bunlar hiçbirinin ilmi. Astronomi, işte kozmografiya, bilmem ne. 50 sene üstüne bir gelen gökle ilgili heyetler şu kadar gezegen var öbürü görüyor 5 tane daha çıktı diyor. Öbürü görüyor bir tane diyor yeni bulduk diyor. Daha kıyamete kadar bulursun. Çünkü neden? Allah'ın mahlukatı bitmez. Sen orada göz, gördüğün kadar cihazın ulaştığı kadar diyorsun sen orada kalkıp desen ki bu kadar bitti bu iş daha bizim göremediğimiz yok 50 sene sonra gelen sana söver. Ve serseri der. Kendi gördüğünü der. Kalktın der efendim, millete ilim olarak yutturuyorsun. Bak biz yeni bir cihaz çıkarttık. Senin görmediğin dünyada keseken çık. O zaman bunların hangisine mükemmel diyebiliriz? Mükemmel demek kemale ermiş demek. Yani ne demek? Bir tane eksik yok ki sen oraya bir şey koyarsan. Hepsi tamam. E bu ancak vahide olur. Ya ayette olur ya hadiste olur. Bunun dışında her şeye ekle de ekle. Çünkü neden nakıs. O zaman ben mükemmel olan, tamama ermiş olan Ayet ve hadislerden konuştuğuma göre mükemmel konulardan konuştuğuma göre bunda tamamlamaya hacet yok. Bu zaten Allah'ın tas tamam kelimeleridir. Ayet hadisler. Ama diğer konuşmalar, konuşmacılar, sohbetler, muhabbetler dinlenmeye çok şayan değil. Belki sen ilgi alanına girer o konu. Dersin. Ama herkesi ilgilendirmiyor. Farz olmuyor. Farz ayin olmuyor. Ahirete tealluk etmiyor. Ne? Yumurta helal. O diyor yirmi tane yiyebilirsiniz. O diyor sakın ya haftada bir iki taneden fazla yemeyin. E şimdi bunu ahirete tealluk etmiyor. Alakadar olmak istiyorsan bilmem, onu dinle. Öbürü ben mühendisim bir gelişme var o konuya dinle. Öbürü ben mimarım tam o konuyla ilgilen öbürü ben efendim şey, teknolojiyle uğraşıyorum tamam. Ama bu millete sen bunları dayatamazsın. Yani bunları dinlemeniz lazım diyemezsin. Kim fetva verebilir dinlemeleri lazım işine gelirse dinlesin. Ama ayet, hadis dinlememe lüksü yok bir Müslümanın. Ebedi ahireti buna bağlı. Nasıl yaşıyorlar böyle ayetsiz, haditsiz? Ben, ben şaşırıyorum. Yani ne boş bir hayat, ne lüzumsuz bir konuşmalar. Sabahlara kadar, akşamlara kadar, 60 sene, 100 sene yaşıyorsun. 100 sene yaşayanlar var. Yani bunun çocukluğunu çık 90 senelik bir hayatta Allah'tan özgürüne haberi olmadan ahirete gitmiş bu adam. Cehenneme odun olur ya. Onun için sohbetleri kaçırmayalım. Eskisi gibi ben uzaklara gidiyordum herkesin ayağına. E bana da zor oluyordu. Canım çıkıyordu yollarda kalıyordu. E size de toplanmanız zor oluyordu. kadın erkeği senelerce camilerde toplandık. Orada burada toplandık. E şimdi bu televizyon kolaylık oldu. Bir düğme kadar yakın bu kadar ayet, hadis, bu kadar ilim. Her gün konuşuyorum ya. Yani insan bundan faydalanmaz mı? Yarın kafasını duvara vurmaz mı ahirette ya? Ben hangi kanalları izledim? Ne fuzuli programları izledim? Yazık günah bana. Ben helak oldum demez mi ya? Ya Rab bana bir daha imkan var de, fırsat ver de, dünyayı geri dönder de, efendim atarist dinleyeceğim de, faziletli amelleri öğreneceğim falan, helal aramı bileceğim. Boş bu Bir kere geldik, birkaç senelik, belki de kimimizin birkaç aylık, belki de kimimizin birkaç nefeslik, canı kalmıştır payımız yoktur. Bu hesabı burada düzelttik düzelttik. Ahirette telafisi yoktur. Dünyada her şeyin telafisi var. Şimdi birkaç çocuklar, bir iki bin tane çocuk imtihana geç kalmış. Ne demişler? 945 demişler, bir demişler. Bunlar da 45'te gitmişler. Bunlar da demişler 15 dakika evvel gelin. Onları almamışlar. Şimdi 10 mı? 10 Ben bu gavurca şeyleri telaffuz edemiyorum çok güzel de. Onlar da tavsiye yapıyorlar. Ya bu çocukları rızay etmeyin. Çocuklar çok ağlıyor falan da şimdi herhalde hükümette belki şey yapar ilgilenir yani konuyla yazık tabii ki onlar da hazırlanmışlar o kadar birkaç dakikadan sebep imtihanı şey. O çocuklar nasıl ağlıyor kapıda? Anaları nasıl ağlıyor? Ya cennetimi kaçırdın yavrum. E bir senem yandı. Yansan bir sene cennetimi kaçırdın yani. Onlara da acıyorum tabii de zavallılar. Çalışmışlar yani. Ona göre öğretmen tutuyorlar, asıl ediyorlar. Fakirin kadar çocuğu zenginin çocuğu zaten yan gelmiş yatmış yani. Fakat çocuklar ekselri okumak üzere ben onu demek istemiyorum ama bakın dünyaya verilen önem bir dünyanın sınavı bilmemlesi yani zaten ne ilk bu bizim bu kadar ilerledik ne bu sınav artık ya sınavsız alın hepsini okumak istiyorlar alın hepsini sınava ne lüzum var okul yetmiyor öğretmen yetmiyor yetmezse herkes feteçi olmuş onu at bunu at <gülüyor> zaten öğretmen de kalmadı yani. E memleket geriden beri şey geldiği için, bozuk geldiği için şu anda nasıl düzelecek? Yani bu işi de anlamıyorum da. Ne bu sınav ya millet okula... Hem diyorsunuz okuyun okuyun okuyun, okuma geleni de... Efendim sınava gir şunu yap bunu yap. Bunlar o da ayrı bir garabet. Neyse hepsi benim işime gelir. Benim için sorun yok. Ha, keşke Kur'an okusunlar ama... Ya nasıl ağlıyor anası babası desen ki kardeşi ölmüş. Desen ki cenaze çıkmış. Mevzu ne? imtihana beni almadılar. Tabi onun ilerisi gerisi var işte. Demek istiyorum bir senelik bir emek şey oluyor ama yahu kardeşim burada ebedi hayat ve ahiret ya kazanılıyor ya kaybediliyor. Sen şu anda öldüğün anda bir imkanın kalmamış, Bir Allah diyemezsin. iki rekat kılamazsın. Bu kadar abdestin, güzdün, tarihinin, itikadın, imanın, abdestinle kullan Hiçbirini yapmamışsın. Hazırlığını bile yapmamışsın. Her anda ölebilirsin. Ebedi ahiretten de dönüş yok ölmek de yok. Cık. E bu nasıl bir şey sen? O zaman şimdiden kafa yemen lazım ahiretin derdine düşmekten. Gelirmen lazım yani ben bu ahireti nasıl kazanacağım diye. Şuradaki bir ufak imtihandan ağlamak şey. Bir kişiyi görmedim, namaz kaçırdım diye ağlayan ya bugüne kadar. Bir kişiyi görmedim ya, zekatımı veremedim veyahut haçı kaçırdım. Bak şimdi yaşlandım, hacca da gidemiyorum. Böyle bir ağlayan bir adama rastlamadım. Böyle, la bali la kayt bedel göndeririz bilmem ne yaşarsak gideriz olur çünkü İslam'ı ciddiye almıyor millet almıyor hacı hocası da böyle kusura bakmasın cemaati kaçıran adam ağlamaktan bir inna dedi ömründe bir kere cemaati kaçırmış da Said bin Müseyyep miydi tabiinden bir inna çekti millet cenaze için millet cemaat dışarı çıktı ne oldu Efendi Hazretleri dediler. Dedi ki cemaate yetişemedim daha ne olacak. Üç gün millet baş sağlığına gitti. Hasta yattı. İftita tekbirini kaçırdı diye. Namazı kaçırmıyor. Cemaati de kaçırmıyor. İftita demin kaçırdı diye. Üç gün Allah bir daha böyle musibet vermesin diye gidiyorlardı. Şu zamana bak ya. Namaz tümden. Adam diyor ki toplantıdayız diyor. E ee? Baktım diyor çıkamayacağım falan. Önemli kişiler var. Sanki Allah'tan önemli haşa. E namazı da diyor Cem'e niyet ettim. Seferi miydin diyorum. Değil. Yahu hadi Cem... Hanefi'de bir tek Arafat'ta de var. Şafii'de de... Üç mezhepte var ama yolculukta var. Yolculukta var. Ya da ameliyata girersin. Yoğun bakım kalktığında ayılıp ayılamazsın. Namaz kaçacak falan... Öğlenekini cem edersin çünkü ameliyat biliyorsun. Ayılmasın ayılmasın o namaz geçebilir diye. Ha bunu anladık. Böyle bir hastalığı. Çünkü baygın olacaksın. E sen kalkıyorsun toplantıdayız falan. Cık. Yani Allah'ın emri gelmiş, ezan gelmiş, vakit çıkacak. Cem'e niyet ediyorum. Sen Cem'e nasıl niyet edersin? Seferi değilse. Hiçbir bezepte de yok yani. Hal böyle olunca ya sen şimdi Allah'ın dini bu. Bir efendim imtihanı kaçıran, bir ufak parasını kaybeden, bir saatini e, çaldıran efendim, deliriyor ya. Adam kafası duvara vuruyor ya. Halbuki araba bir daha alınabilir, çalınan bulunabilir. Ve olmadı bir daha sene imtihana girilebilir. Ha şimdi işte belki o şeye, tavsiye kararı yaptılar. Belki de onu o iki bin kişiye bir daha alacaklar herhalde. İnşallah alsınlar tabii de. Yani bunlar düzelir yavrum yani. Sana kim bu şuuru verdi ki? Bu kadar ağlıyorsunuz kafanı duvarın. İntihar edenler var. İmtihanı efendim kaybedince. Geçen senelerde de oldu. Bazı gençler intihar etti. Çünkü anahtarı, babaları ineği sattım. Okula verdim. Efendim tarlayı sattım. Efendim seni okutmaya baskı, baskı, baskı kalp Kazanamadığı zaman çocuk eyvah anam babam da bana şimdi ne edecek? Kalkıp itihar etti. Kaç tane genç civanım öldü bu işte? Bir tane ana baba sabah namazını kaçırma yavrum demiyor. Bak ateşe giden 80 sene bir vaktin kazasının cezası var. Ben bunu seni nasıl kurtarayım yavrum? Diyemiyor. Çocuğunun başına gidip de çocuğun kaldıran kaç kişi var? Veyahut da namaz şuuru veren. Veyahut da bak şöyle bir haram yapma. Bak zina yapma yavrum. Gidersin nikahsız böyle ilişkiler kurma. Yanarsın, perişan olursun. Kim bu şuuru veriyor? Cehennem var, ateş var yavrum. Yok. Ama varsa yoksa dünya, diploma toplama, sınıfı kaçırdın, imtihanı kaçırdın. Sana şöyle yaparım, böyle yaparım. Onun için bizim ahirete imanımız zayıf yani. Kimisinin de çoğunun da Müslümanım diyor ama yok yani iman. İmanı olan geçmiş büyükleri gibi iftitah tekmini kaçırsa cenaze çıkmış gibi ağlar. Ama şimdi bakıyorsun en ufak bir dünyalıktan sebep cenaze çıkmış gibi ağlıyor. Yani işlerimiz yaş. Onun için biz ancak ilimle, sohbetle, ayetle, hadisle biraz şuurlanabiliriz. Dinlemeden ne anlayacak adam ya? ...şu televizyonlardan ne anlayabilir ya? Yani pro, bu programlardan ne fayda gelebilir? Din adına konuşan da bazı kanallar, şu da ruhsuz, şuursuz adamlar... ...altında akademisyen, doçen, grafizer, yazarak... ...bunlarla da mı yetmiş anlamıyorum? Bir kişi namaza başlayan yok. Bir kişi haramı bırakan yok. E neden, ne yazanmışlar? Para için... ...bir program hazırlıyor. işte kendi göre bir şeyler konuşayım diye falan. İhidat yok, niyette halis değil. Ondan sonra donuk donuk konuşmalar içten de gelmiyor. Millete etken zaten millete zapsıp zap geçiyor. Gidiyor yani adam. Onun için hak olan kanalda kalmak lazım. Ehli sünnet bir damar bulduğun zaman orayı bırakmamak lazım. Oradan beslenmek lazım. Lale Gül TV'de, radyoda Allah'ın izniyle size ehli sünnet dışı konuşan bir adam çıkmaz. Çıkmaz yani. Ben garanti veriyorum takip ettiğime göre. Ehl-i sünnet dışı konuşan bir adam çıkmaz Allah sebebi. Ya bunu nerede bu garantiyi vereceğiz? Diğerlerinde. Bir bakıyorsun adam, bir tane doğru konuşturan çıkarıyor, üç tane de yanlış konuşturan karşısına çıkarttırıyor. Bir karman çorman, dinleyen de bu ne, ne doğru ne yanlış, onu da anlamıyor. Çünkü işleri güçleri, ifsat yani. Bozmak, dini bozmak. Bunları çoğu kanalları böyledir. İslami geçinenlerde buna dahil, ya Vahhabi çıkarıyor ya Şii çıkarıyor ya bir şey çıkarıyor. Ya diyalogsuz zaten bu FETÖ'cüler diyalogsuz. Mahfettiler senilerce Diyaneti bile alt üstüne getirdiler. Görmüyor musunuz? Dinimize, şeyimize, mihrapa, imamlar FETÖ'cü dolu çıktı. Arkadaşlar namaz mı olur yani? Bütün dine eşittir diyor adam yani. Ya görmüyor musun? Hala herifler at at bitmiyor, sat sat bitmiyor. Bakanlığın koltuğuna oturan çocuğa bile ne dedittiler? Görmedin? Ben şaşırttım ya. Çocuklar yani 23 Nisan'da. Bakanın koltuğuna oturan çocuk. Çocuğa ne öğretmişler? Medeniyetler ittifakı çok iyi gidiyor bu proje. Dinler arası diyalog da çok güzel devam ediyordu. Bunlara devam edelim. Ya rüyamızda bile FETÖ'yü göreceğiz artık. Ya çocuğa bunu öğretiyor. Öğretmeni FETÖ'cü. Bakanın koltuğunda bakan da bir şey anlamıyor ne diyor bir diye. Medeniyetler, ittifakı, diner, razı, diyor bir çocuğa bile bunu ya e, Bunları sen orada var mı, burada var mı denir mi ya? Her yerde bunlar. Şeytan her yerde, iblis her yerde. Onun hak olan az, batıl, çok. Sürüsüne bereketsizlik diyeceğim. Ama şimdi e biz o zaman belli başlı kanallarda sabit olmamız lazım. Beslenmemiz lazım, ruhlarımızı gıdalandırmamız lazım. Ve bir yerde bu dünya hayatının kısa nefeslerinde, saatlerinde mutlaka Ahirette lazım olanları Tedarik etmemiz lazım Ben size Allah için söylüyorum Ben size Allah için uyarıyorum, duyuruyorum Bu hadis-i şeriflerden, bu derslerden çok istifade edeceksiniz İnşallah Bismillahirrahmanirrahim Ve hüvelenîsü <gülüyor> fil vahşeti Muazzim Cebel radıyanta rivat eden bir hadis-i şerifinde buyuruyor Geriden devam almıyorum e, bak, kaldığım yerden devam ediyorum yani ilmi anlatıyor ilim öğrenmeye, din ilmi öğrenmeye, Kur'an hadis öğrenmeye çok gayret edin ilim öğrenseniz Allah'tan korkunuz artar ilim öğrenmeye talep etme ibadettir ilim ders müzakere etmek Allah deyip zikretmek yerine geçer tespittir, ilim araştırmaları yapmak cihattır, bilmeyenlere Allah'ın dinini öğretmek, öğrenmeden nasıl öğreteceksin? Sadakadır ilim ehline ilmi harcamak cömertçe öğretmek Allah'a yakınlıktır Helal haram din ilmiyle öğreniliyor. Cennet yolları din ilmiyle aydınlanıyor. Geçen bir ders peki bir saat bunu anlattım. Buraya kadardı bunun özeti. Ve ve ilim nedir? El en iyi şu yoldaştır, arkadaştır. Ünsiyet veren efendim en faziletli arkadaştır fil vahşeti. Vahşette yani yalnızlıkta bir insan yalnız kalsa ama kitapları olsa ama ilim müzakere edecek fırsatı olsa Karı yok, çoluk yok, çocuk yok veya ölmüşler veya yaşlanmış hepsi terk etmişler. O ilimle uğraşıyorsa yalnız değiller. Çünkü ilim onu çok güzel meşgul eder. Ben şimdi kıyamete kadar yaşasam kıyamete kadar okuyacak kitabım var. İlim, ilim var ortada yani kıyamete kadar. O kadar vardı abi, milyonlarca kitap var daha belki de görmediğimiz. E nereye başlayacak insanın saati belli vakti belli yani. Benim 30 bin cilt kitabım var dedim de, 30 bin cilt şudur budur, bana dediler Suudan'da bir meşayihtan bir zat var. E dedim ne diyecekler acaba bekledim onun da 50 bin var falan diyecekler. Şu anda yaşıyormuş Ticani Şeyhlerinde hatta ziyaret etmek istedim ya. Dediler ki 1 milyon 400 bin kitabı var ben sırrımı sakladım yani. Bir milyon dört dedim nasıl Sudan'da oluyor biz dünyanın merkezindeyiz İstanbul'da bütün dünya buraya geliyor. Dedi ki babası çok milyarder zengin imiş mübareğin bu da kendisi de yetmiş yaşında. de kütüphane toplamış toplamış toplamış kendi de Allame'ymiş çok büyük şeyhmiş. Evliyaullah'tanmış. Bir milyon dört yüz bin kitap kendi de çok kitaplar yazmış ama piyasada yokmuş da Sudan'da varmış. Tasavvuf hakkında falan. ya Otuz kırk bin kitabım vardı ya. ...hava atayım derken rezil oldum kaldım oturdum hoş. Yani demek istiyorum kıyamete kadar okusan kitap var yani. Eşin sen yalnızlıkta e, ilim gibi bir arkadaş varken yalnız kalır mısın? Ali Efendi babamız öde buyururdu. Efendi Hazretlerine, bizim Mahmud Efendi Hazretlerine. 120 yaşına kadar gözleri gördü yani. Aklıda yerindeydi hafızası. Kulakları bir ağır işitirdi. Ama gözlüksüz okurdu. 110 yaşlarında falan. Koca Ruhul tefsirini almış. Ruhul beyan da böyle bu boy Osmanlı, Matbahi Osmaniye. Sakaldan mübarek kür zaten hala efendi resimlerini gördü. Eskiden resmide bulunmuyordu da çok efendim sakalları böyle tefsirin üzerine yayılmış. Ondan sonra okurken hala okuyor 110 yaşında. Bütün kitapları yutmuş. Dört bir müftüsüydü. Dört mezebin fıkhı kaybolsa ezberden yazdırırım evladım. Şu ilme bak ya. Dört mezheb müftesi ya. Dört padişahın huzur hocası. Öyle dedi. Mahmut evladım dedi. Benim gibi yaşlı bir şey. Halbuki öyle diyor da yani. onu gibi yaşlı da bütün dünya olsa şimdi bütün dünya çoluğun çocuğunu bırakır onun yanına giderdi. Benim gibi yaşlı bir dedi. Ayağım tutmaz son zamanlarda ayaklarda tutmuyoruz. Son, Efendi Hazreti pek yürüdüğünü görmemiştir yani. Belki o bandırmadaki gefendi almaya gittiği zamanlar artık zar zor yürüdüğü dönem zaten ondan sonra tamamen yürüyemedi. ile sallan taşırlardı. İsmaila Cami'nin açılışına da getirdiler. Efensenin imam olduğunda. Ama şeyle böyle... Dört tarafından şeyi tutuyorlardı. Öyle Eyüp Sultan'a falan getiriyorlardı. Üzerine oturtuyorlardı mübarek. Benim gibi yaşlı bir dede derdi. Canım istese bir yere, canım sıkılsa bir yere gideyim işte. Söyler eskiden hep gidiyor. Fatih Camisi'ne gideyim, Süleymaniye'ye gideyim, bahçede oturayım, çay içeyim. Tamam. Mübarek. çaya da çok meraklı. Seylan çayı alayım diye şeye gider. Mısır Çarşısı'na yayan giderdi. Böyle çay işine çok meraklıydı çaya, kahveye. E giderken de yolda hatmi şerif okurdu. Koca hatmi şerif beş, yüz kişi zor okuyor. Kur'an hatmi değil de hatmi şerif var, tarikat hatmi. Hatmi şerif okurdu giderken, gelirken. E çayını alırdı, şeyini alırdı böyle çok güzel şeyler. ...israf etmeden. Dedi ki, benim gibi yaşlı bir... ...dede. Canım sıkılsa, ayaklarım tutmaz ki... ...kalkayım bir yere gideyim de... ...biraz rahatlayayım. Ondan sonra... E, ...kimsenin bana işi düşmez ki... ...işi düşmez mi? Efendim gibi insanlar can veriyor ama... ...yani doğal olarak dedelerin durumu bu, onu anlatıyor. Kimsenin işi düşmez ki... ...gelsin de yanımda otursun. Torunu bile biraz gelir, bir dakika durmaz... ...sıkıldım der gider. ''Torunum otur biraz'' dese ''Ya dede senden de hiç anlaşılmıyor'' der. Ondan sonra zaten dedesinin yanında otururken de internete bakar. Telefona bakar, dedesinin suratına bakmaz. Şimdi hepten öyle oldu. E kimse de yanıma gelmez, bana işi düşmez, biraz otursa sıkılır kalkar. Fendi. Ama derdi. Ben bu kitaplara baktığım zaman işte ilim vahşette enistir. Yani yalnızlık hissi vermez. Yol en iyi yoldaş, en iyi arkadaş. He? Ben bu kitabı elime aldığım zaman evladım buyurdu. Öyle bir ilme dalıyorum ki. Çok da tabii yaşlı hastalıklar da var. Hasta mıyım? Sağlam mıyım? Yerde miyim, Gökte miyim, Hoca mıyım? Hocamıyım? Şeyh miyim, Alim miyim, Cehal mıyım? Her şeyi unutuyorum evladım. Yani. Bu ilim olmasa, bu kitaplar olmasa ben şimdi neyle meşgul olacaktım? Şu, uzun yaşayanın da bu sıkıntıları oluyor. Hanımın ölüyor senden evvel. Anladın mı? E Bu sefer e, çoluk çocuk halden laftan anlamıyor. Herkes evleniyor çoluğu çocuğu oluyor. Senden kim uğraşacak yani? Benim babamın annemden sonra ne alacakacak? Ben o kadar zaten vakit bulamıyorum. Kızları gidiyor geliyor ara sıra ama yanında kızı kalmaz ki. Herkes nevi var? Ya anladın mı? İşte Allah'tan onda geleni gideni var işte Sevenleri var tamam Ama Yalnızlık vaktinde çok yaşayanlar çok yalnız kalırlar ileriki zamanlarında Çünkü Onların ekranları gidince Anladın mı? Ekran Arapçaya göre konuşuyorum ha Türkçede akran diyorlarmış Ben ekran deyince televizyon ekranı oluyor diyor Diyeceğim bir laf Şimdi beni konuşturacak kültürsüz adam Kari'nin cebi ekran. Ekran yakınlar. Demek. Ekran. Ben Arapça göre konuşuyorum. Sen de adamın televizyon ekranından başka bir şey bilmediğin için onu konuşuyorsun. Türkçe'de akran diyorlar. Türkçe hep yanlış konuşuyor. Şimdi ekranı öldüğü için efendim ne oluyor? Ve kullifte fî kavmin fente karibu. İzâ mâ tel karnu leziyente ve kullifte kavmin Yaşadığın... E e, ortamın, asrın adamları hep ölürse, sen de uzun yaşayıp kalırsan, çoluk çocuğun eline kalırsın. E sen garipsin. Ne demek garipsin? İstersen İstanbul'da, Fatih'te ben doğduğum, büyüdüğüm, muhittiyim. Ama sokaktakiler hiçbiri senin tanıdığın biri değil. O zaman ne oldu? Ha Merigatasın. Ha Fatih'tesin. Niye? Gurbet ne demek gurbet? Gurbet iki türlüdür. Bir vatanından uzaksın, tanıdığın yok, gurbettesin. E, bir de vatanındasın ama tanıdığın yok yine gurbettesin. Efendi Hazretleri bile tabii eski tanıdıkların çoğu ölünce Hazretleri uzun yaşıyor elhamdülillah... Öyle derdi yani. Ya çok arıyorum derdi. Bilal Efendi'yi özledim derdi. Hasan Efendi'yi özledim derdi. Ya yani, yani, sonra biraz gençler şebap türedi yani. Ne onladı? Erbakan Hoca'nın dediği gibi yani. Işte, çocuk çocuk türediler efendinin de yanında demek istiyorum. E çocuk çocuk türeyince e, yani şimdi Efendi Hazretleri Hacı Bilal'dir işte Evendi, kurchut evendidir. Şu dur budur yani eski adamlarını arıyor. Eski adamlar ne arar insanlar yani? Yenilerle adapte olamak ne kadar uyum sağlayacaksın? Senin dilinden konuşmuyor, senin tanıdıklarını tanımıyor, senin yediklerini yememiş, senin içtiklerini içmemiş, seninle beraber gidilen yerlerde bulunmamış. Adamla paylaşacağın şeyler yok, az. Ne paylaşacağım ben? Garip oluyorsun. Ama ilimle uğraşırsan. İlim yalnızlıkta en ve yoldaştır. Ya... Ve sahibu fil gurbeti... Gurbette arkadaştır. Yalnızlıkta yoldaştır. Gurbette arkadaştır. Gurbette ne demek? Eğer sen dünyanın neresinde olursa olsun... Kitapların yanındaysa... Tamam Veya hocan yanındaysa seni okutan... <gülüyor> Ne ana ana ararsın ne babanı yani. İlimen düşkün olanlar böyledir ha. Hocası yanındaysa Fizan'a gitse orada rahat eder. Hocası yoksa, ilim yoksa adam burada da çatlar yani. Sükreden okumak istiyorum İlim merhaba böyle bir şey. Bütün heveslerin, hobilerin üstündedir yani. Uykuları kaçar. bayram Hoca rahmetli öyle demiş hanımı demiş ya. Bu kitaplar var ya demiş, kaç kumaya bedel dermiş ya. Yüzünü göremiyoruz dermiş rahmetli Şehit Bayram hocamız. Alt katta kütüphane üst katta evi vardı herhalde. Ya eve çıkmaz ki. Sabah kadar kütüphane. Devamlı kitapları üç şey eder. Kolilerle kitap yeri şeyleri konteynerlerle gemiden bin koli ya. Adam der ki bizim Mahfuz Efendi İrşad'taki ya hocam dur biz kolileri açıyoruz benim işçilerim var burada onlar açsın. Yok yok. İşçilerden evvel ben açayım. Niye? Belki o kitaptan bir tane çıkar. Önce gören alır gider. Ben o kitabı göremem. Onun için 500 koliği o açar. <gülüyor> Benden de deliydi o. İlim delisiydi. E onun için yani hanımı demiş ki kumaya ne acet demiş ya. Kaç kumaya bedel bu kitaplar demiş ya. Yani. Onun için hocaların e, hanımları yani ki, kitap işine biraz şeydirler yani. ya. Ne alıyorsun bu kadar kitap ne yapacağım falan. Yani Yüzünü göremez kocasını. İlim böyle bir şey. Ben şimdi hanım uyur. Ne yapsın kadın? Gündüz işi var, çoluğu var, çocuğu var. Ben şimdi zaten aşağıda derste çalışıyorum. Ama yanında da ol diyorum. E gece yanında da olsam ne yapıyorum? Küçük bir ışık yapmışım. Sen rahatsız olma diyorum. Ve gözlüğüne bant takıyor. Göz bandacı da yanında durur. Açıyorum öyle saatlerce. Arada bir ayılır. Ya hala uyumadım. mutlaka yine uyur. Ne yapsın kadın? E ne yapacağız abi? Bir dalıyoruz bir dava Yani Allah Allah ne ilimler çıktı neler var falan falan. Yalnızlıkta yoldaştır. Gurbette arkadaştır. Ah size de biraz şu ilim evesinden gelse hazır sohbet dinlemiyorsunuz ya. Nerede kaldı kitap okuyacaksınız yani. Vel muheddisi fil halveti tenhada konuşmacıdır. İlim ilim Tena kimse yok. Ya insan sıkılmaz mı arkadaş? Hani derler, bir ses ya. İnsanız yalnız, tek yaşamak yalnızlık Allah'a mahsus. Bir ses olsa falan, yaşlılar böyle çok darlatsaya gidiyorlar en sonunda, İnan ne yapacak yani? Hani hiç olmazsa yatak komşusu olur, arkadaşı olur. yani odadakiyle muhabbet eder falan. E şimdi evde kimse gelmiyor, gitmiyor. Çocukları bırakmış, çoğu böyle yaşlılar var. E şimdi eğer ilimle uğraşsa, kitaplar olsa, kitaplar olsa hiç adam aramaz ha. Neden? Konuşmacıdır, ses, sestir, ses. İlim tenhada bir sestir, ses verendir. Bir ses ver ya. ve عَلَى السَّرَّائِ وَالدَّرَّائِ İlim nedir? İlim darlıkta da bollukta da rehberdir, delildir. Tamam mı? Çünkü ne demek darlıkta da bollukta da rehberdir? Şimdi dünyada da ahirette de sana zarar verecek düşmanlar kimlerdir? Nefistir, şeytandır, kafirlerdir, bidat ehlidir. Bak İmam Sindhi söylüyor. Ben söylemiyorum. Her dakika lafı getirip Mustafa onla bağlama diyorsun. Ben sana Mustafa İslamoğlu'nu bu, bu zamandaki bidatçılara örnek olarak adını veriyorum sana. Bidatçı elüsnet dışı vel mübdedi ati düşmanlar kimlerdir? Menen nefsi, baştan nefsimiz ve şeytan, ikinci şeytan, vel kefaratü küm tüm kafirler, vel mübtedihati bidat ehli. Ehli sünnet dışı 72 fırka. İşte kader yok diyen, alın yazısı yok diyen bidat ehli. E zaten onun şey bak Adem Hasan babası var deyince bidat ehli olmaktan da çıktı. Çünkü Adem Hasan babası var diye Kur'an inkar ettiği için ne olduğunu siz daha iyi anladınız. E şimdi zaten o konudan da çıktı. Belki bir önceki maddeye de girebilir. Bunların çoğu ama tabii bidat ehli olmak için, bidat ehli de, yani bunların çoğu bidat ehli de diyenemez yani. Çünkü bidat ehli niçin olmasa yine bir imanı vardır. Bunlar Kur'an'daki hayatları da inkar ettiği için bidat ehli olmak da kolay değil. Çünkü bidat ehli olana yine kafir diyemiyorsun. Öbür türlü kafir dedikten sonra bidat ehli diyemeye lüzum kalmazdı o zaman. Demek bu Müslüman ama bidat ehli. E bunlar hepten raydan çıkmış. Bunların ne zarar vereceği iki cihanda, tamam mı, neyle bilinir? İlimle bilinir. Onuncu ilim nedir? Ra i̇mkanlara, rahatlıklara, faydalı şeylere, zararlı şeylere delildir ve rehberdir. Sana ne fayda verir? Benim sohbetlerimi dinleyen, kitaplarımı okuyan adam dünyasına da faydalı şeyler öğreniyor. Şu daha okursan kaybını bulursun, şunu okursan kocanla aran düzelir, şunu okursan evlenirsin, şunu okursan rızkın bereket olur, ki misal İtikadını öğreniyor. Işte ilme halini öğreniyor. O ne demek? Ebedi ahirette bundan rahat edecek. Yani misal benim kitabım derken ehl-i sünnet alimlerin tümünün kitapları, tümünün sohbetleri bunu anlatmak istiyorum. Misal. E o zaman ilim ne oluyor? Sana delil ve rehberlik yapıyor. Ne hususta? iki cihanda. Faydan ne zararın? Menfaatın nerede? Musibetin nerede? E, bu ancak ilim yapın. Çünkü ne diyor? E, Reddiyeler, iz bihi bu aleyhim ve yuraddûn elâk. Bidat ehlini, kafiri, müslüman etmek neyle olur? İlimle olur, adamı ikna edecek delil. Üd'u'yla, sebi'yle rabbike. Bil hikmeti, bil ilimle, hikmetle, güzel vaazlarla Rabbinin yoluna davet etti. Nasıl? Bidat ehlini nasıl yapacağız? Veya ehl-i sünneti bozmaya çalışıyorlar şu an. Canımız çıktı değil mi dinler arası diyalog? Şirktir, şirktir, şirktir. FETÖ'yü anlata, anlata, anlata. 2008'lerde 9'lardı nehat kodesi boyladık. Bunların gücünden dolayı bizim Ehl-i Sünnet Müslümanım geçinene de bize sahip çıkmadığından dolayı. Allah sorsun onlara da. Ama e, ne yapalım biz doğruyu demeyecek miydik? Peki ilim olmasa bizim sohbetlerimizi dinleyenler hiç FETÖ'ye kandı mı? Bizim kitaplarımızı Yahudi Hristiyanlar cennete girecek diyenler cennete giremez kitabımı. Hayrettin Karaman Batıl gözetliyle kitabımı Bunları okuyan üç vasiyetim kitabımı sohbetin kitabına çevirmiş. Okuyanlar feteci oldu mu? Himmete para kaptırdılar mı? Zekatlarını fitrelerini kaptırmadılar. E neden? E ilimle konuştuk. Delille konuştuk. O adam da ilme müşteri oldu, dinledi. Dinleyince daha derdi. Elhamdülillah. Ve yüz binlerce, milyonlarca insanın e, efendim belki namaz abdesti o oranda başlatamadıksa da fikri bazda, itikat yönünde ...adamın doğruyu anlamasına, oturduğu yerden anlamasına vesile olduk. Çünkü neden? E ilimle konuştuğumuzdan. ayet adetsiz konuşanı kim dinler? E dinler ama ondan din adına bir ma ilim alamaz. Rica'yı anlar. Anlatır. Onun için ilim delildir. Yani yol gösterir. Ben FETÖ'nün... ...MİT raporu mu vardı benim elimde FETÖ'nün dış güçlere bağlı olduğuna dair? Ben istihbarattan özel birimlerle siyah ilim Mossad mı bana haber verdi bunlar bizle çalışıyor diye? Ama bak benim 2008'i, 2009'u var Bunların hepsini söylemişim. Nereden? E ilim delildir. Ben ayet hadis okuyorsam rehberim var ya. Rehberim de doğru rehber vahidir Ayet hadis. E, rehberim delil olunca, ben Şia'yı anlatırken kimse herkes İrancıydı. Sonra Suriye'de yaptıklarını görünce vay anasını bunlar böyle miydi? Tabi böyleydi abi. Ebu Bekir'e Ömer'i sevmeyen, Ayşe anamıza söven Şakela, anhüm, hazarat, bu kadar sabiye kafir diyen seni beni mi e, sevecek ama ne güzel dostluklarımız vardı şuydu buydu derken bir de baktık ehli sünneti kestiler Türkiye'ye bir saldırı olsa ilk evvel İran giren bizi kesmeye. ha ben efendim Mustafa İslamoğlu'nun batıl görüşlerini anlatırken ben efendim Vehhabiler büyük tehlike IŞİD ya IŞİD'in kimse konuşamazken Öfkeli gençler mençler derken IŞİD'in böyle bir gücü yok. Niye böyle anlatıyorsunuz? IŞİD'den ne çıkar derken ta devlet mevlet ilanı etmemişler ha. Böyle güçleri yok. Ben o zaman neye göre konuşuyorum bunları ya? Niye göre konuşuyorum? Abi ben rüyalara göre konuşmuyor. Ben efendim evhamlara göre konuşmuyorum. Cinlerden kabar almıyorum. Neye göre konuşuyorum? Nüaym ibn Hammad'ın Kitabul Fiterindeki iki hadisi şerifi görmem, bana bunların saçını da, başını da kuracakları devletin adını da, Suriyesini de, Iranda neler olacağını da söyledi. Ben de bunu bir saat iki saat anlatıp teke tekte. E, i̇lim delildir. Ama sen hadis dinlemezsen. Mosla'da siyayin raporuna bakarsan çok da neler olmuş Ya bunları böyle önemsemeyin, bunlar çapulcu ya, bunlarda bir şey olmaz. Ne bir şey olmaz? Oldu mu? Oldu. Suriye'yi üçe bölmeye yetiyor mu şimdi? Irak işgale yetiyor mu? Bütün dünyayı kasıp kavurmalarına yetti mi? Bizim içimizde bile kırk kere patlatlar. Türkiye'ye ne kadar zarar verdiler? E ama sen, senin müsteşarın sana bu aklı veremeyebilir. Senin istihbaratında bu bilgiler olmayabilir. Kayıpları bilen allâmul huyûbancak allah Teala'dır. Bir de onun Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bildirir. O da bize bildiriyor. Ama sen hadis okumuyorsun ki. Senin Diyanet reisin kalkıp derse ki fitan hadisleri sorunludur. Sensin sorunlu. Fitan hadisleri sorunlu olur mu? Hepsi buyurulduğu gibi çıktı. Kıyamete yakın neler olacak? Bundan sonra neler olacağı tek tek çıkacak. Senin anlayışın sorunlu. Said Hatipoğlu'ndan bilmem nereden ders okursan Sait Hatipoğlu denen aklıma ermeyen bütün hadisleri reddederim diyen adamdan yetişirsen Hayri Kırbaşoğlu gibi işte Mehmet Görmez Efendi gibi yetiştiğin nokta bu olursa fiten hadisleri sorunludur demende normal olur. E peki senin delilin var mı o zaman önünde? Rehberin var mı? Şu anda dünyada neler oluyor? Bundan sonraki süreçte neler olacak? Bundan hepsi fiten hadisleri ve fiten kitaplarına bakmakla anlaşılabilir. Çünkü Allah bildirmiş kayıpları sen zaten bunlara bakmadığın noktada, sen zaten olaylara nereden bakarsın? Olduktan sonra, olduktan sonra, yalvardık yakardık, şu Diyanet'in IŞİD hakkında hiç mi bir hutbesi olmaz dedim de, televizyonda, o hafta Diyanet IŞİD'den kenarından bahsetti. O hafta denk gelmiştir belki de. Yani şimdi, ilim delildir. Çünkü dünyada da, ahirette de bolluğa da darlığa da delildir serra bolluk demek darra sıkıntılar demek sana bolluğunu bereketini hayrını kemalini cemalini gösterecek olan ilimdir hangi ilim ayet hadis ilmi der. zararlar sıkıntılar musibetler belalar falan, nereden gelecek abi ayet hadis ilmi der. Sen sen tıbbı nebeviyi bilsen hasta olur musun sen sünneti Resulullah sallallahu aleyhi bilsen ve ittiba sen. tabi bilmek yetmiyor ittiba lazım ittiba ilimsiz olmaz bilmeden ne itibat edeceksin sünnete tam itibat sen iki canında zarar ceval görür müsün şişmanlar mısın çok yemekten hasta olur musun? damarın tıkanır mı kriz geçirir misin e sünnetsiz niye da hepsinin formülü var ama bunların hepsi neye bağlıdır ilim ilim oncun ilim delildir ve rehberdir darlıkta da bollukta da ilimsiz olmaz ve silah halel adaa İlim, düşmanlara karşı silahtır. Ne demek silahtır? E sen millete, kılıçla, toplan, tüfeklen müslüman edemezsin. E sen de muhtemel olmaz, adam zorumdan müslüman oldum der halbuki ya kalbi kafirdir. Ama sen onu ilimle ne yapabilirsin? Düşmana karşı silahtır deyince anladın mı? Öldürücü silahtan bahsetmiyor. İlim devamlı, ihya edici olmuştur. Ayet-i Kerime'de ne billah. Stejibu ﷻ Allah ve Rasulü, ida edeğer kombıma iyi buyukum. Allah ve Rasulü ﷻ cevabeten. Rasulullah size ne zaman çağırırsa hemen koşun. Size hayat verecek şeye çağırdığı zaman. Hayat verecek şey nedir diyor? Hayatül kalbi ilmin feqteni bu. İl kalbin hayatı ilimle olur sen onu kalimet bil. Ömer kalbi cehlün feqteni bu. Kalbin ölümü cihalettir sen ondan sakın. E şimdi Rasulullah senleri ne çağırıyor? Ayete, hadise çağırıyor, sohbete çağırıyor, cemaate çağırıyor, ilme çağırıyor. İlim kalbin nesidir? Kalbin hayatıdır. O zaman sen milleti ihya etmek için, canlandırmak için, diriltmek için. Çünkü si, efendim, kılıç cihadı adam yitirir kaybettirir. İlim cihadı, vaaz, nasihat cihadı iyiliği emredip kötülükten ne etmek hepsi bunlar ilme bağlı. İlimsiz münker ne bilemezsin ki? Maruf ne bilemezsin ki? Neyi söyleyeceğim? Onun için düşmana karşı silah mı arıyorsun? Düşmana karşı silah ancak ilimdir. Yani nefis düşmanı, şeytan düşmanı, kafirler, kafirlik düşmanı, bidat, cehalet düşmanı... Cehalet en büyük düşman. Bunlara karşı silah veyahut da işte benim kim? ilmi seviyede... Hucet-i feliller, felillâh hucetul En güçlü deliller Allah'a Allah aittir. O zaman vahiden büyük de, güçlü deliller yok. E, sen vahyi bilirsen delilin kave olur. Hiç dünyada hiçbir kişi seni mağlup edemez. O ilim sende varsa. Şimdi ben Allah'ın izniyle Vehhabi'siyle çıkarım. Şiasıyla da çıkarım. İstediğin kanala, istediğin orta. Allah'ın izniyle. Mağlup olmam Allah'ın izniyle. E neden? E Allah'ın delilleri var elimde. Allah'ın delili e ne karşı? E Acem'in palavrası tutturabilir mi? Vehhabinin safsatası tutturabilir mi? Ya demiş. Allah'ın nehri gelince makulün nehri batılı oğlum. Ama kim anlayacak? Yani Allah'ın ilmi devreye girerse karşı taraf ne konuşacak ya? Ve zeynun indel Şimdi düşmanlara karşı bir kuvvettir. Dostların katında da nedir? Bir zînettir. Süstür. Süs olmaz mı ya? Dostluklarını Allah için Kur'anlar. Seni Allah için sevenler de efendim, e, karşı e, ilim seni ne yapar? Bir, hem de amel edersen insanlardan çoğunun fevkine yükseltir. Onları ne yapar? Hayırda önder yapar. İlim ehline Allah örneklik, önderlik vasfı verir. Sözleriyle, fiilleriyle, davranışlarıyla onları efendim Allah ilim sayesinde yükseltir ekvâmen. Bir takım kavimleri, bak güzel hafız diyoruz. Hafızlıkla, rahat ilmiyle bile insan kadar itibar görüyor ya. Hiç ilmi olmasa Arapçası bile ya. Bir de bunu tefsir, hadis, fıkıh, hakayet, tasavvuf ilimleri olursa, adam köle bile olsa, adam fakirin çocuğu olsa ne olsa olsa, ilim sahibi mu anın paşanın üstüne çıkar. Ya. Ne yapıyor allah Teala? İlim köleyi kralların üstüne çıkarır. Cehalet, kralları kölelerden aşağıdır. Bir adam istese dünyanın kralı olsun. Paşası olsun diktatörü olsun. İlmi yoksa bir şey konuşur, rezil olur, çocuklara bile maskara olur. Bütün millet ona güler ya. Senin paranı pulunun ne diyeyim? Kültürün yok, ilmi yok, bir şey yok. Ama bir de bakıyorsun adamın babası bilmem efendim hamal. Yani kendisi fukara. Ama bir ilmi var. Herkes bir fetva zoracağı zaman onu arıyor. Ne olacak o zaman? Buna... Tabii şimdiki hükümdarlar bilmem neler çek ilme şey yapmıyorlar ama eskiye göre konuşuyoruz. Abbasi halifeleri, Me'munlar bilmem neler, Harun Reşitler. Ne oluyor? İki de bir ona sor. Birçok mevali kölelerden olan, birçok işte tebay tabakasından zatlar, yani padişah çocuğunu da alıyor gidiyor. Geçen de bir tane anlatmıştık işte. şimdi unutuyorum bazı kere konuştum. O anda kitapta görüyorum sonra her şey kafamda kalmıyor. Evladım dedi, ay utandım dedi ya. Siyah suratlı bir kölenin gitti karşısına. Diz çöktük dedi. Hoca Abbas Halifesiyim. Sen de şehzademsin dedi. Ve hacca gideceğiz. Fetvaları bilmiyoruz. Ona sorduk dedi ya. Ne olur okuyun da dedi hoca olun yavrum dedi ya. Padişahın oğlu olmakla bir yere varamayız. Bak kölenin önüne oturduk dedi. Yani Padişahlığımız kaç para eder yani? Suratı siyah bir adama sormak zorundayız. Halbuki öyle dememesi lazım tabii. O da biraz şey de. Kibrene gerek var. Allah indinde en şerefliniz en takva olanınızdır. Suratı siyah olsa ne ne zarar eder. İlmi varsa, kölelikten kurtulmuş, azat olmuş olsa ne demek? Köle insan değil mi? Takva olduktan sonra seni kralını geçer. Ama yani yine orada tabii bir e, melikliğin saltanatın verdiği bir şeyle konuşuyor. Saaik'le konuşuyor. Oğlum dedi okuyun adam olun, hoca olun dedi ya. Alim olun şu rezilliğimize bak dedi ya. Kalkıp gidiyoruz dedi. <gülüyor> Evveldi bu işler sarayda olmuyor dedi yani. Onun için Allah ilimle bazdan yükseltir ki fecalun fil kadeten. Allah onları hayırda önderler yapar ve eymineten imamlar yapar. Tuktasu a'faru izleri sürülen, peşlerine gidilen ''Veyyüktedâ bi fiâlîm'' ''Fiillerine iktida edilen, ittiba edilen'' ''Veyyüntehâ ilâ râ'îm'' ''Görüşlerine müracaat edilen, başvurulan'' Adam fakir, hiçbir şey yok, dünyalığı yok, malı yok, mülk yok, kulübede oturuyor. Efendim, oturacak koltuğu yok, yatacak sediri yok, yerde yatıyor. Fakat adam ilim sahibi ise ağası, paşası, eğer Müslümansalar tabii yani Allah'ın dinini öğrenmek istiyorsalar ona başvurmak zorundalar. İşte esas itibar budur. Esas itibar şeref ilimdedir. İzzet saltanat ilimdedir. Tabi ilimle beraber amel ve ihlas da olması onun zineti olur. Ama sade kuru bir ilim bile ahirette çok iş görmese bile dünyada yine herkes ona başvurmak zorundadır. Adam amel etmese bile. Çünkü neden? O ilim başkasında yoksa sade onda varsa Ameli kendine diyeceksin. Yine fetvaını soracaksın yani. Tabi eli sünnetse demek istiyor. Şu adama sünnet oluyor. Güzel alim oluyor fakat ibadeti zayıf oluyor. Böyle de insanlar var ha. Doğru fetva verdikten sonra değil mi? Cansız oğlum diyorlar ya. Cansız oğlum diyor. Trabzon hocası da. Yaşan Nuri'nin hocası. cansızoğlu oğlum. <gülüyor> bile çözemediği fetvaları orada sonra. Ama o da kahvede oturur kumar oynarmış. Ama fetvayı doğru vermiş. Cansız olunca o işleri var. Yani demek üzere adam büyük bir ilim etmiş. Ahirette belki faydasını görmüyorsa, e, dünyada da başka adam yoksa çözecek o işi fetvayına soruyorsun. Tabii adamın fetvayı doğru veriyorsa. O da bir şey. Böylece hadis-i şerifi yine bitiremedik. Ben de dedim ki, bu hadis-i şerifi ne olacak ya? Bu hadis-i şerifi bitiririm dedim. Bir de üç tane de hadis okurum dedim. Ama gemezeliğimi bağışlayın. Efendim, ee, Tabii bir hadis kadar okuduk yine dört satırlık bir hadis. Hadisin içinden dört satır okuduk ama inşallah önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam ederiz. Rabbim cümlemize ulumü nafi'a faydalı ilimler ve amal-ı salihah ve ihlasu kesir nasip eylesin. Amin. Ve sallallahu teala ale aleyhi ve sellem Muhammedin ve aliye ve sahbi ve sellem.